إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك Ala abdeke ve resulke Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugün 19 Ekim 2010 Salı. Umdütül Fıkh şerhi yeni seri Umdütül Fıkh şerhi derslerimizin 6. dersi. Tevfik Allah azze ve celle'den. Evet bakalım. Müellif İbn Kudame rahimeullah diyor ki: Ademoğlunun menisi ve eti yenilenlerin sidiği temizdir. Evet. İbn-i Kudam'ı Rahimullah diyor ki وَمَنِيُّ الْعَادَمِيِّ وَبَوْلُ مَا يُكَلُوا لَحْمُهُ Adem Ademoğlunun menisi ve eti yenen hayvanların ne? Sidiği, idrarı nedir? Temizdir. temizdir. Yani ne demek? Önce bu cümle iki kısımdan oluşuyor. Bir, Ademoğlu'nun menisi. İki, müellifin getirdiği bu cümle iki, şıktan oluşuyor. Bir, eti yenen hayvanların idrarı ve e, Ademoğlu'nun menisi. Bunların hükmü. Bu ikisinin de, yani Ademoğlu'nun, yani herhangi bir insanın menisinin de Ademoğlu'nun, e, eti yenen hayvanların sildiğinin de ne? Temiz olduğu. Yani ne demek bu? Önce ilk kısmı ele alalım. Nedir ilk kısım? Ademoğlunun menisi temizdir diyor Rahimallah i̇bn Kudame. Yani ne demek bu? Ad yani Ademoğlunun herhangi bir insanın menisi temizdir. Şayet kişinin menisi elbisesine bulaşırsa bu elbise kirlenmiş olmaz. Veya herhangi bir yere bulaşırsa o meninin bulaştığı ne? Yer? kirlenmiş olmaz temizdir eğer bu elbiseye bulaşmışsa bu elbise temizdir ve bu elbiseyle namaz kılabilir. tabi bu konu İbn-i Kudame'nin söylediği gibi ki başka eserlerinde bu konu ihtilaflıdır şimdi İbn-i Kudame bunu bu şekilde söyleyince bu kimin görüşü olmuş oldu otomatik mi Hanbelilerin görüşü Çünkü bizim okuduğumuz şu an Hanbeli metni ancak bu konu alimler arasında ihtilaflıdır Meni pis midir yoksa temiz midir? Hanifilere ve Şafilere göre meni pistir. Hanifilere ve Şafilere göre meni pistir. Şafi ve e, evet, Maliki ve Hanbellere göre ise Maliki ve Hambelllere göre ise ki hatta bu İbni Hazım ve İbni Teymiye'nin de görüşüdür. Nedir meni? Temizdir. Tamam. Hanifiler ve Şafiler diyorlar ki Şey ee, evet Hanifiler ve Şafiler diyorlar ki Bizim elimizde meninin pis olduğuna dair birçok ne var? Birçok rivayet var. Mesela Nebis Aleyhisselam ne diyor? Aişe radıyallahu anha diyor ki: "İnname tegsilu seubeki min bawli vel gha'iti vel meniy." Hadisin öncesi var. Sonunda diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve "Sen elbiseni meniden, büyük pislikten ve idrardan ne yaparsın?" diyor. "Temizlersin." Ne lafzını kullandı Nebi sallallahu aleyhi sellem? Menî lafzını kullandı ve bu meninin yıkanılmasını söyledi. İşte e, Marikiler ve şey Şafiler ve Hanefiler diyorlar ki işte bu bizim delilimizdir ki ne? Meni pistir ve yıkanması emin olunur. Ancak cevap olarak diyorlar ki bunlara Hamberiler ve kim? Marikiler. Cevap olarak diyorlar ki hayır bu hadis delil olmaz çünkü hadis zayıf. Bu allah Alem raci olan da hadis zayıftır. Çünkü hada, hadis müsned-i Ebi Ya'ladeh. Hadis zayıf. Hadisin birçok sorunu var. Yine delil olarak şunu getiriyorlar. Nebi Saselem'den Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dediği rivayet ediliyor. Bu özellikle bazı fıkıh kitaplarında var. İza ve cettil ratban yaratben fagsilihi ve izâ ya cettih yâbisen fehutdihi sen kuru olarak görürsen kuru bulursan onu ne yaparsın ovalarsın. Yaş olarak görürsen onu ne yaparsın? Yıkarsın diye emrettiği rivayet var. İşte diyorlar ki Şafiler ve Hanefiler bu hadis bizim ne Meninin pis olduğuna dair delilimizdir. Ancak hadis la asle lehtir. Yani hadisin aslı yoktur. Bu sadece fıkıh kitaplarında rivayet edilmiştir. Hatta bazı ayinler diyorlar ki ben onun üstünde olarak göremedim. İbni Hazer de zaten bunun aslının olmadığını söylüyor. Hatta İbn Hacer'in bazı sözleri var. Menünün yıkanılmasının emrettiğine dair bir rivaye zaten sabit değil şeklinde sözleri var. Yani bu hadisin aslı yoktur. Yine delil olarak Müslim'deki ki bu en güçlü delillerindendir. Yine delil olarak şeyi getiriyorlar. Alkame ve Esvet hadisini delil getiriyorlar. Hadiste diyor ki: "Ana rjul an nizal bi'a'isha, fa asbah thawbahu." Adamın birisi Ayşe'nin yanına geldi bulunduğu yere indi, bölgeye indi. Ve elbisesini yıkamaya başladı. فَقَالَتْ tu Aişe de bunun üzerine dedi ki اِنَّمَا يُجْزِيُكَ in إن رَأَيْتَهُ اَنْ تَغْسِلَ مَكَانُهُ Sen onu gördüğünde onun o bölgesini yıkaman nedir? Sana kafi gelir. فَاِنْ لَمْ تَرَنَ دَحْتَ havlehu. Eğer göremezsen o menin bulunduğu yer etrafını ne yaparsın? Etrafına su serpersin. Ve lâ kad ra'aytuni afrukuhu min thawbi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem farkan feyusalli fi. Ben de nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesindeki meniyi ovalardım ve ondan ne yapardı? Namaz kılardı. Şimdi dikkat edin diyorlar Şafiler ve Hanifler. Bu hadis nettir diyorlar meninin pis olduğuna dair. Neden? Çünkü Ayşe radıyallahu anh innemâ kelimesini kullandı. Yani sadece şu sana ne caiz çünkü innemâ hasır ifade eder. İnneme dilde ne ifade eder? Hasıl ifade eder. Diyorlar ki inneme lafzını kullandı Ayşe. Yani sana yıkamak onu gördüğünde yıkamak ne? Yıkamak ancak ne olur? kafeye gelir, caiz gelir. Diyorlar ki işte Ayşe radıyallahu bu fiili ve bu sözleri meninin pis olduğuna delildir. Ancak Allahu alem bu hadis delil olmaz. Çünkü şayet pis olsaydı ovalamakla yetinilmezdi. Çünkü hadisinin sonuna dikkat edin. Ayşe radıyallahu anh ne diyor? Ve lekad ra'aytuni. Tuni. Bu laf nefs'i kullanıyor. Nefsin mutekellim. Ve lekad ra'aytuni. Efrukuhu min seubi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem farkan feyusallifihi fihi. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesinden ovalardım ve o elbisede namaz kılardım. E şayet meni pis olsaydı ovalamakla yetinilmezdi, yıkanması gerekirdi yıkanması gerekirdi. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayız kanının da ovalanıp çitilendikten sonra yıkanmasını suyla hatta ovalanıp yıkanmasını emretmiştir. Çünkü necasetler aslen pis olduğu nezasetler pis olduğu zaman aslen emredilen yıkanmasıdır, ovalanması değil. Asıl olan budur. Tamam? O yüzden Allahu alem bu hadis delil olmaz. Çünkü hadisin sonunda ovalama var. Bu da tabi ki Ayşe radıyallahu anh ovalayacak. Yani bu pis olduğunu göstermez. Kim ister ki elbisesinde meni görüldüğü halde dışarı çıksın namaza çıksın. Anlatabiliyor Bu kere bu insanların gözünde hoş bir şey değil. Her ne kadar temiz bile olsa. Bir insan gelse senin evine toprak serpse bu örfen pistir evin. Ama o toprak aslen nedir? Temizdir. Ve senin evin şer'an nedir? Temizdir. Ama örfen nedir? E, pistir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden meni de şer'an temizdir. Ama Ayşe radıyallahu anh tabi bunu ovalayacak. En azından ne? Yüzeysel olarak o manzara giderilsin. O görüntü ne olsun? Giderilsin. Ve Ayşe radıyallahu anh zaten hadiste ben onu yıkardım ve Resulullah da elbiseyle namaza çıkardı demesi anlatabiliyor muyum? O menenin pis olmadığını gösterir diyorlar. E o yüzden delil olmaz diyorlar. İşte zaten bu yüzden arkadaşlar. Dikkat edin. Dedik ya meni pisse onu yıkaması gerekirdi. Şimdi kim dedi, bu hadisi kim delil getirdi bize? Malikiler, şey, e, hanefiler ve Şafiler. Şaf bu yüzden zaten Şaf, eee Hanifilerden Ebu Yusuf mesela pis olan bir şeyin ovalamakla yetinilemeyeceğini söylüyor. Eğer bir yerde pislik varsa ovalamarak yetinilemez. Yani kendi Mezhebinin içinde zaten bu var. İşte Ayşe radıyallahu anh hadisin sonunda ovaladığını göstermesi aslında bu hadisin onlara ney? Reddiği olduğunu gösterir. İşte bu ee, meninin pis olduğu görüşünde olan kimin ee, delilidir arkadaşlar? Şu, bellerim şafi. bellerim Şafilerin ve Hanifilerin dedik değil mi? Şu ana kadar hep yanlış yaptık. Şafilerle Hanifilerin değil. Kimin? Şafileri silin. Kimin görüşüdür? Malikilerle Hanefilerin görüşüdür. O Şafiler değil. Onu tereddüt ediyordum deminden beri. Şimdi notuma baktım. Bir yerde doğru almışım, bir yerde yanlış almışım. Etiyor, malikilere göre Menin. Evet. Meninin pis olması 10. Şafi ve Hambelllere göre temiz. Tabi bunun içinde İbn-i Hazım da dahil. İbn-i Hazım da temiz olduğunu söyleyenlerden zahiriye mezhebi. İbni de e, temiz olduğunu söyleyenlerden. Tamam. O yüzden zaten Ebu Yusuf'un sözü aklına, aklıma geldi. Çünkü Malikiler de aynı Ebu Yusuf gibi, Malikilerden bir grupta aynı Ebu Yusuf gibi diyorlar ki menü ovalayarak temizlenmez. Yani pis bir şey ovalayarak evet. temiz, giderilmez. O şey, o pis şeyin yıkanılması gerekir. O yüzden diyoruz ki Malikiler ve Hanifilerin koyduğu işte bu kayde işte getirdikleri bu delile ne? Ters. Ters. O yüzden bunu delil getirmemeleri lazım zahire. O yüzden ee, Allahu u Alem getirdikleri Müslim'deki bu hadis ki bu hadis Müslim'deydi. Getirdikleri bu hadis delil olmaz. Bu zikrettiğimiz, zikrettiklerimiz meninin pis olduğu görüşünde olan kimin görüşüydü? Maliki ve Hanifilerin dedik. Tabi bunların delilleri bunlar ahiler. Ama bunlara dediğimiz gibi Şafiler ve e, şey, Şafiler ve Hanbeliler ne yaptılar? Hepsine delil cevap verdiler. Yani getirdikleri deliller itirazdan kurtulmadı. Ve daha bunlar birçok delil zikrediyorlar. Malikiler ve Hanifiler daha birçok delil zikrediyorlar Menen'in pis olduğuna dair. Ancak zikrettiklerinin hiçbirisi tutarlı bir itirazdan kurtulmuyor. Yani hepsine bir itiraz var. Ya hadis sayıf ya delalet noktası zayıf vesaire. Ya da hadis sahih işte delalet noktası zayıf vesaire. O yüzden getirdikleri ee, bu delillerde biraz işsizler yönünden zayıflık var. Meninin temiz olduğunu söyleyen kimler? Şafi, Şafi ve Hanbeliler ki dedik ki İbn Azim ve İbn Temi'ye de bu görüştedir. Ve racih olan tercih edilen görüş de budur. Nedir o? allah Alem meni temizdir. Yani ne demek? Şayet meni kişinin namaz kılacağı yere veya elbisesine veya bedenine vesaire bulaşırsa nedir? Bulaşırsa o yerler temizdir. Orada namaz kılınır veya o elbisede namaz kılınır. Tamam bu kimin görüşü? Tekrarlayalım. Şimdi kim görüşleri toplanacak, toplayacak? Meni pis midir, temiz midir? Kaç görüş var? İki görüş var. Aslında üç görüş var. O, o üçüncüsüne girmiyoruz. O biraz karışık bir görüş. Üç, üç görüş var. Onu, o, o zayıf bir görüş. Onun hiç itibar almıyoruz. İki görüş var. Birincisi meninin pis olduğu. İkincisi meninin temiz olduğu. Meninin pis olduğu kimin görüşü? Hanifilerin, Hanifilerin ve Malikilerin görüşü. Temiz olduğu... Şafilerin ve Hanbelilerin görüşü. Başka fukalardan kim vardı temiz olduğunu söyleyen? İbn Hazım. Üçüncü bir mezhebe olarak. İbn Hazım'ın zahiriye mezhebi başka ve İbn Teymiye. Rahimahullah. Ve günümüz muasir alimlerden de birçoğu menünün temiz olduğunu söyler. Ve pis olduğunu söyleyenler de ne? Mevcut. Yani bu konu ihtilaflı. Biz ne dedik? Bunların delillerini söyledik. Kimin delillerini söyledik? Marikiler ve Hanifilerin delillerini söyledik. Ve ee, şafiler ve Hanbeliler bu delillere çeşitli ve tutarlı cevaplar verdiler. O yüzden Allahu Alem racih olan kimin görüşü? Dedik. Ona cumhur demeyelim. Şafiler, şafiler ve Hanbelilerin evet. görüşü. Delil olarak birçok delil getiriyorlar. Mesela öncelikle delil olarak diyoruz ki, ki bu en güçlü delillerimizden bir tanesi El aslu fil eşyai et taharatu. Eşyada asıl olan taharetli olmasıdır. Yani aslen Yeryüzündeki her şey bizim için nedir? Yaratılmıştır ve temizdir. Ancak pis olduğuna delil Olması hariç. İşte o menin erkeğin Zekerinden çıkması pis olduğunu ne? Göstermez. Onlar zayıf Talillerdir. Tamam? Zayıf talillerdir. Çünkü neden? O zekerin pis olduğuna Delil Zekerin çıkış mahallinin pis olduğuna Delil e idrar geç. O zaman sen idrarın zatında pis de. Anlatabiliyor muyum? Zekerin kendisine değil. Tamam. Çünkü herhangi bir yolla kişinin menesi çıkarılırsa bir iğneyle o zaman ne diyeceksin? Oradan zekerden çıkması ölçü değildir. Bu bir. İkincisi zekerden çıkıp da o idrarın geçtiği yollardan geçmesi o meninin. Bir meniyi ne kadar kirletebilir? Bir iğne uca kadar bir ıslaklık Anca gelebilir, isabet eder değil mi? Omeniyle birleşir idrarın. O da zaten affolunmuştur. O yüzden Zeker'in mahallinden geçmesi ne? Ölçü değildir. O yüzden Hanifiler ee, o yüzden ee, cumhur ulema hatta icma'yı edenler var. O yüzden kanın pis olduğunu söylemeleri de tutarlılıklı var ki gerçi biz tercih etmemiştik bunu. Yani olumlu ve olumsuz yönde tercih etmemiştik. Biz kana ne demiştik? Pis midir, temiz midir? Demiştik ki benim kalbim burada bir Meyli yok ama icma var İcmayı eden bir sürü ilim ehli var Dedik bazıları da hayır icma yok diyenler var vesaire alakulli <gülüyor> hal mevzuya Dönecek olursak meni temizdir Delil El aslu fil eşyai et taharatu Eşyada asıl olan temiz olmasıdır İki Yani pistir Diyen delil getirir Menünün pis olduğuna da biz herhangi bir delil bulamıyoruz. Zikrettikleri delillere de biz cevap verdik. Bu bir. Birinci delil. İkinci delil. Eğer pis olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yıkanmasını emrederdi. Özellikle arkadaşlar bakın. Fıkıh kitaplarında Mimma te'ummu bihi el belva lafzını çok duyarsınız. Yani sık sık karşılaşılan bir şey demektir ne demek? Yani sık sık karşılaşılan bir durum. Bu ne olursa olsun. Bir durumla, herhangi bir şeyle sık sık karşılaşıyorsan ona ne denir? Bu fıkıhta kaidedir. Yani bir şey çok kişiye, bir kişiye çok kere hasıl olursa mutlaka dinde ona bir hüküm gelmek zorunda. Hüküm gelmemesi o asıl üzerine, yani caiz olduğu üzerine bırakılır. Şimdi menide arkadaşlar, menide مِمَّا تَعُمُّ بِهِ belvadandır. Yani çokça karşılaşılan bir durumdur. Yani özellikle meninin elbiseye, yatağa, bedene bulaşması çok sık görülen bir durumdur. Özellikle zaten kimin için? Evli insanlar için. Eğer meni pis olsaydı bu kadar işte مِمَّا تَعُمُّ بِهِ belva, yani çok sıkça karşılaşılan bu durum karşısında Nebisa Salim'in susması caiz değildi. Mutlaka onun pis olduğunu hemen belirtmesi gerekirdi. Çünkü bu ümmete büyük bir meşakkat olacak. Anlatabiliyor muyum? Ki sahabe zamanında çok böyle su vesaire de yok elbisesini, bedenlerinin, meninin bulaştığı yerleri temizlesinler. Eğer bu pis olsaydı çok sık karşılaşılan bu durum karşısında ve Sellem'in susması caiz değildi. Biz hangi, geçen derste hangi kaydı anlattık? Teahhirul beyani anu vaktil haceti ma yecoz. İhtiyaç anında beyanı geciktirmek caiz değildir. Yani eğer bir topluluk veya bir insan, bir grup, bir halk bir şeyin açıklanmasına ihtiyaç duyuyorsa o an o açıklamayı bilen herhangi bir insan için ister bu nebi sosyalist olsun ister ümmetinden birisi olsun. Bu açıklamayı bilen insan için o toplumu ona anlatmayıp susması, o açıklamayı onlar için geciktirmesi caiz değildir. Ve meni de pistir. Meni de pis, meni de temizdir. Eğer pis olsaydı Nebi Sosellemin bunu geciktirmesi caiz olmazdı. Ki nitekim Nebi Sosellem hayız kanının yıkanmasını ne yaptı? Hemen emretti bak. Mezi, meziden hemen ne yaptı? Bahsetti pis olduğundan, bahsetti yıkanması gerektiğinden bahsetti. Ama gel gör ki menide böyle bir olay yok. Söz konusu değil. Yani hayız kanının da hayız kanının mı e, bir kadında arız olması daha çoktur? Yoksa bir er, erkeğin menisinin mi arız olması daha çok? Kadının ayda genel olarak ortalama bir hafta, değil mi? Altı gün bir hafta vesaire nedir? Hayızı vardır. Ama erkek ayın çeşitli günlerinde ne yapar, değil mi? Yani e, her gün her gün olabilir, iki günde bir, yani her neyse. Yani birçok kez ne yapabilir? Meni ona arız olma ihtimali vardır. İşte hayız kanının ayda bir kere olmasıyla ile beraber Nebi Sallallamın ondan bahsetmesi, hükmünü belirtmesi menünün ise hayızdan daha çok arız olması çok daha mümkün olduğu halde bahsetmemesi hükmünden bahsetmemesi menünün temiz olduğunu gösterir. Tamam. Bu da ikinci delilimiz. Birinci delil neydi arkadaşlar? El aslu fil eşyai el tahara İddia eden delil getirir. Eşyada asl olan temizdir. Kimse diyemez bana önündeki işte cep telefonunun veya işte ses kaydedicinin temiz olduğuna delil getir Kur'an'dan sünnetten. Pis diyen ne yapar? Delil getirir. Biz de diyoruz ki meni pis diyen delil getir. İşte o zekerden çıkmış. Nerede dinde delil zekerden çıkmışsa pisdir. Böyle bir delil yoktur dendi. Anladık? Böyle bir delil yoktur dendi. İnsan insan e, bebek de o zaman ne yapıyor? bebek de e, ferçten çıkıyor e, o zaman insan oldu mı pis değil değil mi ha, işte e, bunların hiçbiri o zaman ne arkadaşlar ölçü olmaz Evet. akılcı yaklaşmayacağız, evet. Akılcı yaklaşmayacağız. bu ikinci delil üçüncü delil Ahmet'in müsned'inde Ayşe radıyallahu an Resulullah'ın meni kuruyken onu ovaladığını ve sonra da o elbiseyle namaz kıldığını söyler. Ayşe radıyallahu anh, nebissel sellemin meni ne yaptığını, ovaladığını, sonra da o elbise içinde namaz kıldığını söyler. Ahmet-i in hadis inşallah hadis hasen. Bu istillal noktası ne bu hadisten? Şayet meni pis olsaydı ne olurdu? Yıkanırdı. Yıkanırdı. Nebissel sellem ovalamakla ne yapmazdı arkadaşlar? Yetinmezdi. Ve bu Rivayetler var işte kuruyken yıkandığı, ovalandığı, yaşken yıkandığı falan bunların hepsi nedir? Karşı tarafın görüntüsünden onu ne yapmak için? Sakındırmak için. Yoksa pis olduğu için değil. Çünkü rivayetler toplandı biz menünün yıkandığı rivayetleri de var, ovaladığı rivayetleri de var. Ovaladığı yıka rivayetler yıkandığı rivayetleri ne yapar arkadaşlar? Tefsir eder. Tamam. Bir kere ovalamışsa öncelikle kat'i olarak şunu anlıyor muyuz? Pis olmadığını anlıyor muyuz? Almıyoruz. Yıkanması emeğine tabii yıkanacak ya. Ayalı mı? İlla yani şimdi senin üzerine toprak bularsa çamur bularsa sen yıkamayacan mı? O elbise yıkayacaksın. E pis mi o çamur? Değil. Anladın? O yüzden o yıkanması delil olmaz. Bu üçüncü delil arkadaşlar. Dördüncü delil ki daha birçok delil var. Onlarca delil var. Meşhurlarını sayıyoruz. İnsan neden yaratıldı arkadaşlar? Aslı itibariyle topraktan. Biz neyden yaratıldık? Meniden. Değil mi? Eğer meni pis olsaydı biz şimdi bir pislikten mi yaratıldık? Değil. Eğer meni pis olsaydı insanoğlunun kendisi pis olurdu. Zaten biz ne? Zaten biz temiziz insanoğlu olarak. Evet. O yüzden bu da eee Temiz olduğunu söyleyen alimlerin en güçlü delillerindendir. İnsan oldu meniden yaratılmıştır. İnsan oldu temizdir. Şayet meni pis olsaydı insan oldu da ne olurdu? Pis olurdu. Tamam. O yüzden Allahu alem bu konuda racih olan bu konuda racih olan Şafilerin ve Hanbelilerin görüşüdür. Yani nedir arkadaşlar? Meni temizdir. Evet. Iki, e, cümleyi tekrar okuyalım. Müellif İbni i Kudame Rahim Allah diyor ki Ademoğlunun menisi ve eti yenilenlerin sidiği temizdir. Evet. Tâhir. Ve eti yenenlerin ne? Eti yenen hayvanların sidiği temizdir. Yani eti yenen hayvanların idrarı temizdir. Şayet eti yenen hayvanın yani mesela koyunun idrarı bir elbiseye bulaşırsa bu elbise kirlenmiş olmaz. Bilakis bu elbise temizdir ve bu elbisede namaz kılmak caizdir. Bu kimin görüşü otomatikman okuduğun için? Direkt Hanberlerin görüşü olmuş oluyor. Yani ne demek bunu biraz açalım. Şayet herhangi bir çoban dağda koyunlarını da çıkarmış otlatıyor. Ve bu koyunlardan bir tanesi çoban uzanırken, uyurken, dinlenirken her neyse geldi idrarının bütününü bu çobanın üzerine yaptı. Ve bu elbise sırılsıklam oldu idrardan. İşte bu sıklam elbiseyle namaz kılınır. Hiçbir sorun yoktur. Çünkü eti yenen hayvanların idrarı nedir arkadaşlar? Temizdir. Hiçbir sorun yoktur. Veya bir yere e, pisledi. Ki biz bunu örfen pisledi diyoruz. Bu temiz mi, pis mi? Onun tartışması gelecek. O yerde namaz kılınır. Hiçbir sorun yoktur. Bu malikilere ve hanbelilere göre böyledir arkadaşlar. Bu kime göre? malikilere ve hanbelilere göre böyledir racih olan da tercih edilen de inşallah doğru görüş de budur arkadaşlar yani eti yenen hayvanların iddarı nedir arkadaşlar temizdir eti yenenlerden kasıt ne eti yenenlerden kasıt işte bu koyun kurbanlık hayvanlar işte tavuk vesaire her neyse eti yenen hayvanlar bunların iddarı nedir Allahu Alem raci olan görüş temizdir Şafiler ve Hanifilere göre ise Şafiler ve Hanifilere göre ise eti yenen hayvanların idrarı aynı Adem oğlunun idrarı gibi pisdir. Yani ne yıkanması gerekir. Şayet bir koyun veya bir deve kişinin üzerine idrarını yaparsa o elbise pis hükmündedir. Ta ki onu yıkayıp temizleyinceye kadar o elbiseyle ne yapılmaz? Namaz kılınmaz. Neden arkadaşlar? Şimdi bu Şafiler ve Hanefiler ki bunlar pisleyenler diyorlar ki bu eti yenen hayvanların idrarı nedir? Pistir. Çünkü bir bu bir idrardır diyorlar. Bakın talihler. Şimdi delilleri ne? Diyorlar ki çünkü bu bir idrardır. Yani eti yenen hayvanların idrarı bir idrardır. İdrarda da asıl olan pis olmasıdır diyorlar. Tamam. Anladık. Pis olmasıdır. Din mutlak olarak idrardan sakınılmasını emretmiştir diyorlar. Asıl olan pis olmasıdır. Din mutlak olarak idrardan sakınılmasını ne yapmıştır? Emretmiştir. Diyorlar ki din Adem oğlunun idrarı hakkında pis olduğunu hükmetmiş midir? Etmiştir. Böylece diğer idrarların da pis olduğu anlaşılmaktadır diyorlar. Bakın ikinci talil. Din diyorlar Adem oğlunun idrarının pis olduğunu hükmetmiştir. Bu da diğer idrarların aynı hükümde olduğunu gösterir diyorlar. Yani ne yapıyorlar? Tabir sayısı. Ne yapıyorlar? Kıyas ediyorlar. Biz tamam? Şey. Çünkü dinde ne, neyin pis olduğu gelmiş? Ademoğlunun, Ademoğlunun pis. idrarının pis olduğu gelmiş. İdrardan temiz, temizlenmesi gerektiğini nebi Aleyhisselam belirtmiş. Mesela Arabi'nin mescide işemesi gibi. Diyorlar ki biz eti yenen hayvanların idrarını da ne yaparız? Buna kıyas ederiz. Bakın kardeşler. Şimdi el aslu fil eşya tahara. Bu icma edilmiş bir kayıt Bütün ümmet tarafında Eşyada aslı olan temiz olmasıdır Pis delil getirir Sen temizliğe delil ararsan Bir milyon hadis olsa bir milyar ayet olsa yetmez Tamam Pis delil getirecek Onlar da diyorlar ki Pis olduğuna Bizim delilimiz nedir? Şudur Adem oğlunun idrara hakkında Nas var pis olduğuna biz de idrarın aslının pis olduğunu anlıyoruz ve ne yapıyoruz? Etiye'nin yenen hayvanları da Adem onla ne yapıyoruz? Kıyas ediyoruz. O zaman bak 2-3 ta talil getirdiler. İllet getirdiler pis olduğuna da. Tamam Buraya kadar hep anlattık. Yine diyorlar ki bakın talil olarak hep illetleri getirmeye devam ediyorlar. Ademoğlu temiz olduğu halde, temiz olduğu halde kendisi. İdrarı nedir? Pistir. Ademoğlunun kendisi temiz olduğu halde idrarı pistir değil mi? İşte aynen her ne kadar eti yenen hayvanlar temiz olsa da onlar da Adem oldu gibi idrarı nedir? Pistir. Anladık burayı? Şimdi biz diyoruz ki raci olan görüş bu değildir dedik değil mi? Raci olan görüş kimin görüştür dedik. Malikilerin ve Hanbelilerin. Hanbelilerin görüştür Yani eti yenen hayvanların idrarı nedir arkadaşlar? Temizlidir. Bunların getirdikleri bu talillere cevap olarak diyoruz ki eğer bu konu hakkında sadece sizin söyledikleriniz taliller olsaydı, biz bu itibar alınırdı. Yani kabul edilirdi. Değil mi? Kabul edilirdi. Yani bu bapta, bu konuda sadece sizin söyledikleriniz olsaydı, sizin söylediklerine karşı herhangi bir delil olmasaydı, o zaman söyledikleriniz itibar alınırdı. Ve derdik ki, evet, sizin bu getirdiğiniz talillerin hepsinin tutarlı bir yanı var. Ancak biz naslarda eti yenen hayvanların, Idrarlarının temiz olduğunu görüyoruz kardeşler. Mesela birinci delilimiz el aslu fil esya yatta Eşyada asıl olan temiz olmasıdır. Necis olduğunu, pis olduğunu iddia edenin delil getirmesi gerekir arkadaşlar. Ve idrarın pis olması Adem olduğunu idrarı hakkında varid olmuştur. Eti yenen hayvanların idrarı hakkında varid olmamıştır. Özellikle bakın dikkat edin. Burası çok önemli. Biz geçen e, yani az önce bir kayda söyledik. Neydi o? Yeni ilk defa bugün aldık fıkıh usulünde. Neydi? Mimma te'mmu bihil belva. Sıkça karşına, karşılaşılan bir durum. Günümüzde olmayabilir. Eti yenen hayvanların idrarı ile karşılaşmamız sık sık olmayabilir. Ancak özellikle sahabeler ve özellikle sahabeler koyun ve Deve sahibiydi, sahibiydi, e, sahibiydiler. Yaşantıları hep bu hayvanlar arasındaydı. Doğru değil mi? Özellikle bu sahabelerin, bu hayvanların idrarlarının hükmü hakkında açıklanmaya ne ihtiyaçları vardı? Eğer pis olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunu açıklaması gerekirdi. Te'khirul beyani an vaktil haceti ma'ya cüz. İhtiyaç anında... Değil mi? İhtiyaç anında beyanın geciktirmesi, açıklanmanın geciktirmesi nedir? Caiz değildir. Ki bu sahabelerin birçoğu koyun ve e, deveyle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ve devamlı her yerde bunların idrarları mevcuttu. Eğer şayet bu pis olsaydı Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem hemen onu belirtmesi gerekirdi. Köpeğin salyasının kaplara bulaşmasından daha çok... Develerin ve koyunların idrarı söz konusuydu arkadaşlar. Gel gör ki köpeğin salyasından hemen bahsetti pis olduğu için. Bu yüzden köpek pis olduğu için hemen pisliğinden bahsetti hiç beklemedi. Şayet eti yenen hayvanların idrarları pis olsaydı aynen köpeğin salyasının pis olmasından bahsettiği gibi eti yenen hayvanların idrarlarının da pis olduğundan bahsederdi. Bu Rahmet peygamberi bu ümmetin çok nadir görebileceği bir köpeğin ki köpeğin öldürülmesi bile emre olunmuş. Bir köpeğin kaptan yalamasına hemen emir olması, emretmesi sonra da gelip daha çok vuku bulabilecek Es-Siyye'nin hayvanların idrarıyla karşılaşma noktasında daha çok vuku bulabilecek bir olayın geciktirilmesi ne bir tarafından düşünülemez. Tamam. Hatta İbn Teymiyye rahimeullah diyor ki, Etiyen'in hayvanların idrarı temizdir. Sahabelerden hiç birisi pis olduğu görüşüne gitmemiştir diyor İbn Teymiyye rahimeullah. Hiç Hatta İbn Teymiyye biraz e, daha ileri gidiyor diyor ki bunun bir selefi yoktur diyor. Etiyen'in hayvanların pis olduğu görüşünün bir selefi yoktur diyor. Tamam? Evet bu nedir arkadaşlar? Bizim birinci delilimiz. Neydi o birinci delil? El aslu fil eşyai et tahara. İkinci delil meşhur. Bizim meşhur delil. Ancabir ibn-i Semurah. İkinci delili söyledik zaten. O birinci delille bağlantılıydı. Neydi o? Mimma te'ummu bihi el belva. Yani ne? Devamlı tekrar, Devamlı tekrar edilen bir şey. ne bir Sallallahu Aleyhi ve Sallallahu Aleyhi ve An Cabir İbn Semure. Cabir İbn Semure hadisi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. E لهم... Bakın buna dikkat edin. Burada çok acayip bir batları var. Bunlara dikkat edin inşallah. Bu hadis çok acayiptir. da etavadda Ben koyunların etlerini, etlerini yemekten dolayı abdest alayım mı? Koyunların etlerini Yemekten dolayı, koyun eti yemekten dolayı abdest alayım mı? Koyun ve cinsleri? Kale <gülüyor> in şi'ite fe tevabda ve in şi'ite felâ te tevabda. Eğer dilersen abdest al, dilersen abdest alma. Sonra adam diyor ki, kale yine bu adam diyor ki, Etevabda'u min luhumil ibil. Deve etinden dolayı abdest alayım mı? Kale <gülüyor> Nebi Sosallam cevap olarak dedi ki, naam evet. Şimdi buraya kadar bizim konumuzla bir alakası yok. Deve eti abdesti bozar mı bozmaz mı e, bu bizim konumuzda. Bu bizim e, ileriki derste, derslerde gelecek bir konu. Kimileri bu hadis nesk diyor, kimileri değildir diyor. O gelecek önümüzdeki derslerde. Fetevadda min luhumel ibil nedir? Deve etinden dolayı abdest alıyor Nebis Aslan. Bakın sonra devamına bakın. Tuhaf. Usalli <gülüyor> Adam yine diyor ki usalli fi merabidil ganem. Koyun ahıllarında namaz kılayım mı? Nebih sallallahu aleyhi ve sellem "Kale" dedi ki na'am. Evet namaz kıl. "Kale usalli fi merabikil ibil. Deva ahıllarında namaz kılayım mı? "Kale" la. Dedi ki hayır kılma. Hadis-i Müslim'de. Peki hadisteki istilal noktası neresi? Hadisteki istilal noktası şurası. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem koyun ahıllarında namaz kılmaya izin vermiştir. Doğru mu? bu hadiste koyun ahılları ise hiçbir zaman idrardan hali değildir hiçbir zaman düşünülemez mümkün değil nebis-i selam kullanmış şu zamanlar kılın şu zamanlar kılmayın değil umun. ve deve şey koyun ahılları hiçbir zaman nedir arkadaşlar hiçbir zaman neyden idrardan hali değildir devamlı idrar bulunur orada özellikle bir kişinin yüz tane koyunu olduğunu düşünün tamam buna rağmen orada namaz kılmaya nebis-i ne yapmıştır izin vermiştir. Şayet pis olsaydı izin vermezdi. İzin vermesi temiz olduğunu gösterir. İzin vermesi temiz olduğunu gösterir. Şayet itiraz olarak bakın şimdi arkadaşlar. Hadiste dikkat edin. Biz ne dedik? Eti yenen hayvanların, buraya çok dikkat edin bakın çok önemli. Eti yenen hayvanların idrarı temizdir dedik ya. Delil olarak bu hadisi getirdik. Hadiste neydi? Koyun ahıllarında namaz kıl, deve ahıllarında namaz kılma. Peki deve de eti yenen hayvanlardan mı? Evet. Hayvanlardan. O zaman niçin deve ahıllarında namaz kılma diyor Ne Haseb. O yüzden ebürleri diyorlar ki, kim ebürleri? Hanifiler, Hanifiler Şafi. ve Şafiler diyorlar ki o yüzden getirdiğiniz bu hadis delil olmaz. Evet. Çünkü eğer bu hadis delil olsaydı deve ahıllarında da namaz kılması Yasaklandı. yasaklanmazdı. Tamam. O yüzden diyorlar ki bu hadis Ancak Allahu Alem bu hadis delildir Çünkü arkadaşlar Deve için özel bir şey söz konusu da Özel bir durum söz konusu olduğu için Deve ahıllarında namaz kılmak yasaklanıyor Yoksa pis olduğundan dolayı değil Çünkü zaten hadisin baş kısmı açık ve nettir Koyun ahıllarında namaz kılın diyor Bu kadar basit Koyun ahılları da zaten idrardan hali değildir ama deve ahırlarında namaz kılmayın demesi deve pis olduğu için değil arkadaşlar. İdranın pis olduğundan dolayı değil. Neden dolayı? Deve için özel bir şey söz konusu. Tamam? Deve için ne özel bir şey söz konusu. Mesela eee Nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki An Cabir İbnü'l hadisi. Kale diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah buyurdu ki sallu fi marabidil gınem Bakın. Deve için özel bir şey söz konusu dedi ki şu hadisten dolayı. Abdullah ibn Muğaffel hadisi diyor ki: "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu buyurdu ki: Sallû fî marâbidel ghanam. Deve şey koyun ahıllarında namaz kılın. Ve tu tusallû fî a'tânil ibl. Deve ahırlarında, deve yataklarında ne yapmayın namaz kılmayın. Fe inneha hulikati mineş şeyâtin. Çünkü develer şeytanlardan yaratılmıştır." İbn Ebî Şeybe Musannaf sahih. İşte develerin şeytandan yaratıldığın illeti sebebiyle nedir arkadaşlar? İlleti sebebiyle orada namaz kılınmaz. Çünkü zaten koyunların ahıllarında namaz kılmaya izin vermesi açık delildir. Oralarda namaz kılmanın caiz olduğuna ve idrarın temiz olduğuna. Tamam. İşte deve ahıllarında namaz kılınmasının yasaklanması pis olduğundan değil, oralarda şeytanların özellikle bulunduğundan dolayıdır. Ha tabii şunu da belirtelim. Şeytanların özellikle orada bulunduğundan dolayıdır. Yoksa o hadisin sonunda şeyatin", Develer şeytanlardan yaratılmıştırın manası ilim ehlinin açık ve beyan ettiği üzere develerin kendisi aslen şeytandan yaratılmış değildir. Bu ileriki derslerde belki bir şekilde akide dersinde olur başka bir şeyde olur. Bu münasebet de bu konu gelebilir tavsili bir şekilde. Ancak biz burada özellikle şunu belirtelim arkadaşlar. Buradaki mana, develer şeytanlardan yaratılmıştır hadisindeki mana, develerin etrafında şeytanlar gezer, develere çok yakındır, develerin civarında devamlı şeytanlar bulunur manasındadır. Bunun için bizim elimizde birçok delil istediler, luhavi yönden diğer nasları ele alarak birçok ne var? Delil var, develerin şeytandan aslan yaratılmadığı. Ancak derse ki peki bu hadis develerin şeytandan yaratıldığı söyleniyor. Cevap? Deriz ki arkadaşlar bu mücavere ve kurb manasında zikredilmiştir. Yani nedir? Bazen bir şey bir şeye çok yakın olduğu için ondan parça olarak addedilir. Bazen bir şey bir şeye yakın buna ne deniyoruz? Mücavere ve kurb manasındır. Bu Arap dili edebiyatında usulde bir kaydedir. Bazen bir şey bir şeye çok yakın olduğu için ne yapar? Onun parçasından sayılır. Aslen değil. Hükmen Anladık mı arkadaşlar? Mesela bir hadiste ne diyor? İşte namazın sizden birisinin önden geçince onu etin için için en sonunda ne? Çünkü o bir onunla savaşın çünkü o bir şeytandır. Şimdi o şeytandır mı? Başka bir hadisle bunu cem et. Ne diyor? Çünkü diyor onunla beraber şeytanı vardır bak. Gördünüz mü nasıl cem olunduğu zaman? Şeytan değil mi? şeytanı varmış. İşte rivayetler cem olunduğunda bu anlaşılıyor. O yüzden şeytan ona çok yakın olduğu için o namazın önünden geçen adama şeytan ismi verilmiştir. Çünkü şeytan ona vesvese veriyor, veriyor. Devenin etrafında da deva ağlarında da şeytanlar çok geçtiği için mücavere diyoruz buna onun hükmünü almıştır. Bu dinde çok. Mesela hadiste ne diyor? Bakın dikkat edin. Secede vecihi lillezi halaqahu ve şakka sem'ahu ve basarahu. Benim diyor yüzüm, hadiste Nebis Hasan diyor ki benim yüzüm o yüzümün gözünü ve kulağını yarana secde etmiştir. Çok ilginç bir şeydir. Bu hadis tercümelerinde böyle bu şekilde e, anlaşılması zor olduğu için biraz daha böyle tefsirli tercüme yapmışlardır. Ama aslı budur. Benim yüzüm o yüzün gözünü ve kulağını yarana secde etmiştir. Şimdi kulak yüzden midir arkadaşlar? Kulak yüzden değil de kulak baştandır. Ama Nebis Aleyhisselam ne yaptı bu hadisten? Kulağını neyden adetti? Yüzden adetti. Neden? Kulak yüzün yakınında olduğu için, etrafında bulunduğu için. Bakın bu çok önemli. Kaydede bir de okuyorum. Şimdi kulak baştan mıdır? Baştandır. Hatta bunun hakkında hadis de var. Ve zaten örfende kulak yüzden dildir arkadaşlar. Kulak ayrı bir uzuvdur, yüz ayrı bir uzuvdur. Doğru mu? Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne dedi bakın? Secde <gülüyor> vecihi benim yüzüm secde etti kimi? Lillazi <gülüyor> halakahu O yüzü yaratana. kime yani? Allah'a ve başka kime o yüzün bakın o yüzün kulağını ve gözünü ne yapana yarana. Tamam göz anladık. Yüzden. Doğru mu? Ve kulağını yani o yüzün kulağını yaratanı secde etmiştir. Anladık? Kulak yüzden olmadığı halde o yüzden addetmiştir. Neden? Kur'b ve mücabe vereden dolayıdır. O yüzden bu hadisteki işgali de böylece çözmüş oluyoruz. Anladık burayı? "İnha hulıkat develer şeytanlardan yaratılmıştırın manası deve şeytan değildir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın üzerinde mi namaz kılmıştır? Devenin üzerinde namaz kılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanla beraber mi İbni Ömer radıyallahu anh veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmiştir? Devenin üzerinde tavaf etmişlerdir, tamam? O yüzden bunlarda hiçbir işgal yok ki bunların daha tafsili de cevaplar var bunlar. İnşallah bunlar başka bir münasebetten dolayı önümüze gelirse onları da tavsiyel bir şekilde işleriz. Ama konumuzun dışına çok çıkmamak çok çıkmamak için bu kadarla yetiniyoruz. Ama anladık değil mi işgali? Anladık? Tamam. Şimdi o zaman diyoruz ki konumuza dönecek olursak diyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem koyun ahıllarında namaz kılmayı yasaklamaması namaz kılmaya cevaz vermesi caiz olduğunu söylemesi Eti yenen hayvanların idrarlarının temiz olduğunu gösterir arkadaşlar. Tamam. Şayet derlerse ki ama hadiste deve etinin ahıllarında namaz, şey, develerin ahıllarında namaz kılınması ne yasaklanmış. Deriz ki deve için özel bir durum söz konusu var. O da devenin etrafında ne ee, şeytan Tabi Birisi dese ki yani şeytan her yerde var işte dağlarda da var o hiçbir yerde mi kılmayacağız. Biz ne diyoruz buna cevap olarak? Tabi deve hakkında özel bir nasıl gelmiştir ve orada bolluk ve asıl itibar alınmıştır. Yani orada sen şeytan olduğunu bile bile, şeytanların çok gezdiğini bile bile ne yaparsın? Gitmiş olursun. Bu da dinen caiz değil. Tamam anladık arkadaşlar burayı. Evet. Bu kaçıncı hadis? Şey kaçını delil dedik. Dördüncü diyelim bunu. Yine e, üçüncü diyelim. Dördüncü delil Enes bin Malik hadisi. Ki bu en güçlü delillerimizdendir bizim. Enes bin Malik diyor ki: "Kadime unasin min uklin ev uraynata feştevu'l medinete faemara humu'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi'likahin ve en yashrabu min ebvalha ve albaniha." Bir kısım grup, bunun aslında uzun kıssası da var, başka rivayetlerde. Bir grup bunlar uraniler, nebi sallallahu aleyhi geliyorlar. Bunlar hastalık e, yakalanıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sığınıyorlar. Uklen veya Uray neden geliyorlar ki bunlar uranyen yiyinler Allahu alem rahîç olan. Nebi sallam ona likah emrediyor. Likah devedir burada. Ve onlara bu develerin sütünden ve idrarından içmelerini Nebi sallam emrediyor. Hadis Buhari ve Müslim hadisi. Eğer pis olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlara deve idrarının idrarını içmelerini emretmezdi. Çünkü أن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمتي فيما حُرِّمَ عليه. Allah bu ümmete kendilerine haram kılınan şeylerde şifa kılmamıştır. Eğer daveti deve içdiği pis olsaydı bu onlar için şifa olması mümkün değildi. Bu İbn Hibban'da geçer. Hadis. Haram olan şeylere Allah şifa Allah şifa vermemiştir. Eğer deve pis olsaydı, pislik nedir aslen? Haramdır. Değil mi? Ve pis olan bir şeyde aslen nedir? Şifa. Haram olan bir şeyde şifa yoktur. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam söylüyor. İşte Nebi Sallallahu Aleyhi ve deve idrarının içmesini emretmesi, o deve idrarının pis olmadığını emreder. Pis olmadığını gösterir. Temiz olduğuna delalet eder. Çünkü şifa nerede olur? Hasıl olur. Temiz şeylerde. Piş şeylerde şifa, şifa hasıl olmaz. Çünkü piş şeyler haram kılınmıştır. Tamam. Piş şeyler haram kılınmıştır. Haram kılınanlarda da şifa yoktur. Ve daha çok bir şok arkadaşlar ne var? Deve idrarının veya koyun idrarının e, vesaire vesaire. Eti yenen hayvanların hepsinde bunlara kıyas ediyoruz. Deve koyuna. Deve koyuna nasıl gelmiş? Diğer eti yenen hayvanların hepsini de ne yapıyoruz? Buna kıyas ediyoruz. Çünkü illet bir o yüzden diyoruz ki deve, etinin, koyun, şey, deve idrarının, koyun idrarının, tavuk idrarının vesaire her neyse bu hayvanların idrarlarının temiz olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden racı olan kimin görüşü? Marikiler ve Hanbelilerin görüşüdür. Allahu alem, ve sallallahu ve sellem kalan Muhammed. İnşallah önümüzdeki ders yeni baba giriyoruz, kaplar kısmına giriyoruz. Böylece suların kısımlarını bitirmiş olduk. Suların içinde de ne vardı arkadaşlar? Suların içinde de sular vardı ve necasetlerden de bayağı bahsetti. Önümüzdeki ders e, yeni baba girmiş oluyoruz. Önümüzdeki ders e, siz derse çalışın arkadaşlar. Bir hafta vaktiniz var. Önümüzdeki ders sizi kaplar kısmından e, pardon sular kısmından ne yapacağım? Şu anki geldiğimiz yere kadar olan kısımdan ne yapacağım? İmtihan edeceğim. E siz herhalde ilk üç derse katılmadınız. Katılmayanlar var. Hatta katılmadınız. ilk üç derse. Onları da ne yaparsınız? Dinlersiniz. Müracaat dersini. Bir hafta vaktiniz var. Önümüzdeki hafta ders yok. Önümüzdeki hafta imtihan var. Ve bu imtihan sözlü imtihan. Veya yazılı imtihan olabilir. Hazırlıklı olun. Tamam. Her babı bitirdiğimizde o bab hakkında ne yapacağız? İmtihan yapacağız. Sonra imtihan bittikten sonra bir sonraki hafta Kaplar bölümüne geçeceğiz, tamam? Kaplar bölümüne geçeceğiz. Kaplar bölümü bitti. Bu sefer kaplardan imtihan ve böylece inşallah ne yapacağız? Devam edeceğiz. İmtanda en az e, istenen sonuç en az istenen sonuç yüzde seksendir. Yüzde %80 seksenin altında alan bir kişi inşallah üç hafta boyunca fıkıh dersine katılamayacak. Tamam? Üç hafta fıkıh dersine katılamayacak. Allahu alema, sallallahu aleyhi ve Muhammed.